Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu İlk hadis olarak Ramızül Ahadis'in 239. sayfasından 4. hadis-i şerife okumak istiyorum Peygamberimiz Zişanımız Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki En nafakatu fil haccü ken fi fisevilillah Bir e, sevgi mi'eti ba'f Biliyorsunuz Allah'ın e, en sevdiği ibadetlerden ve en önemli, en lüzumlu en mecburi e, ibadetlerden birisi de e, savunmaktır, cihattır görüyorsunuz e, Balkanların halini, Kafkasya'nın halini dünyanın birçok yerinde çok masum ve çok mazlum insanlar ne kadar gaddarca, efendim hunharca nasıl insafsızca efendim hücuma maruz kalıp nasıl gizli planlarla yok edilmek istemiyorlar nasıl e, efendim bir e, ırkın bir kavmin bir dinin karşısında 20. yüzyılın efendim gelişmemiş medenileri nasıl hileler yapıp da yüzlerce binlerce insanı efendim masumu e, hedef alıyorlar toplu mezarlara gömüyorlar biliyorsunuz tabi bütün bunların hepsi dinimizin ne kadar makul güzel olduğunu gösteren bir noktaya getiriyor bizi. Dinimizin ibadetleri başka başka e, dinlerle, inançlarla mukayese edildiği zaman efendim, derhal or, o yönden de e, ortaya çıkıyor kıymeti dinimizin yüksekliği. E, ibadetlerin hepsi çok güzel e, hedefleri hedefliyor. efendim Çok büyük faydalar sağlıyor. Hepsi hayatın ta içinden ta kendisi. Efendim çok kıymetli ibadetler. Ee, mesela ben askerlik yaparken benim bulunduğum birliğin komutanı generalim efendim bana sormuştu e, niçin Türkler Müslüman oldu yani etrafında bir sürü dinler vardı Budizm, Rahmanizm, Konfüçyanizm, efendim şintoizm efendim Şamanizm, hatta Hristiyanlık, Yahudilik, efendim Lamaizm. Hindistan'ın bin bir çeşit dinleri hepsini tanıyorlardı. Niçin Müslüman oldular diye çok güzel bir soru sordu. Ben de efendim bir saat kadar izahat vermiştim. Efendim e, e, sayın generalim de o zaman e, böyle çok büyük bir ilgiyle dinlemişti hiç unutmuyorum. Şimdi ben dedim ki e, o bir saatlik izahatımın içinde e, sayın komutanım dedim yani İslam'ın ibadetleri hikmetli. İslam'ın ibadetleri yerli yerinde ee, Türk ırkı devlet kurmuş. ırklar üzerinde efendim hükümet sürmekte. Orta Asya'ya yayılmış çeşitli inançlardan efendim insanları çeşitli renklerden, dillerden efendim insanlara hükmediyor. Öteki dinlerde bu efendim e, fiili durumu destekleyen bir şey yok. İnanç ve e, ibadet aksiyonu e, görülmüyor ama İslam her yönden her yönden mükemmel olduğu için hayata ne cevap verdiği için hayatın ihtiyaçlarını karşıladığı için efendim İslam'a girdiler e, yani kendi pozisyonları bakımından da İslam'a girince çok rahat ettiler çünkü kendi pozisyonlarını da İslam dini takviye ediyor efendim mesela cihat var efendim elbette olması lazım ki efendim bir devlet ayakta durabilsin. Mesela bir zekat var ki çok önemli mutlaka zenginlerin fakirleri sevmesi lazım, merhamet etmesi, acıması lazım. Bunlar e, e, birisi siyasi ibadet, birisi içtimai ibadet. Yani İslam sadece ibadeti, din bir duygu, ona kimse ilişmez gibi böyle enfüsi yani e, subjektif bir Olay olarak görmüyor Göstermiyor Hayata bağlıyor insanı Hayattan koparmıyor Bir kenara çekmiyor Dağ başında inzivaya çektirmiyor Hayatın içinde kulluğu güzel yaparak Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflediği için Yani hangi yönden baksak Neresini anlatalım O kadar çok güzellikleri var ki İslam'ın anlatmakla bitmez Efendim onun için e, Hepsini bilen insanlar Olarak ecdadımız bütün dinlerim incelemiş, tatmış, hatta hepsine girmiş, efendim e, o, o o hayatı yaşamış, uzaktan kulaktan dolma bilgiyle kalmamış, en güzel olduğu için İslam'a girmişler diye söylemiştim, efendim e, o bu benim şahsi özel bir hatıram. Asya Memnuni yaparken Ağrı'nın Patlası ilçesinde. Şimdi e, tabii cihadın ne kadar önemli olduğunu artık 20. yüzyılda kimse. Efendim e, itiraz edecek durumda da değil. E, i̇deal olarak istiyoruz ki insanlar kardeştir. Bunu söylüyoruz. Hepimiz Hazreti Ademden gelmişiz, aynı cinsteniz aynı dedenin, aynı babanın evlatlarıyız. Birbirlerimizi sevmemiz lazım. Sulh içinde efendim yaşamamız lazım. Ama biz böyle güzel duygular taşıyoruz. Bütün insanları kardeş görüyoruz. Fakirlere acıyoruz. Efendim, e, e, gayrimüslim bile olsa başka topluluklarla en güzel münasebetler içinde hareket ediyoruz. Dinde baskıyı uygun görmemiş büyüklerimiz. Yedi asır hakimiyeti altında tuttuğu topluluklara dini bir baskı yapmamış. İlla şöyle olacaksınız, İslam'ın güzel din, gelin bakalım Müslüman olun bile dememiş. Kendi kendine İslam'ın güzelliğini anlasın, zorlamayalım batıl inançlardan, yanlış itikatlardan vazgeçsin diye söylemiş. Doğrusu ben olsam o devirlerde yaşasaydım bilmiyorum ne yapardım ama ben tabii biraz böyle İslam anlatmak gerektiğini, güzelliklerini mühareşeli olarak güncelleştirmek, ortaya getirmek gerektiğini düşünüyorum. Böyle sen ne yaparsan yap, ben ne yaparsam yapayım Mantığında olunca adam güzeli öğrenemiyor. Güzeli anlatmamız lazım. Güzeli anlatmak için de konuşmak lazım. Tebliğ lazım, irşat lazım, efendim radyo lazım, televizyon lazım, gazete lazım, mecmua lazım, konferans lazım, ders lazım, okul lazım. Bunların hepsi anlatmak olacak. İn haleyke illel belâh. Peygamber Efendimizin işi tebliğ idi. Yani tebliğ ederiz biz. Hidayeti Allah'tan. Kim ee, doğru yolu bulursa bunu. ...dünyası, ahireti kurtulur. Ama anlatma vazifesini güzel yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Cihat çok önemli, çok sevaplı ve sonuç itibariyle de hakikaten insan cihade girdi mi... ...sevgili dinleyiciler bir düşünüverelim. Ya canı girecek yamalı gidiyor. Yani cihat büyük masraflı bir faaliyet, devlet çapında oluyor ve var gücünü devlet ortaya koyuyor. Çünkü olmak veya olmamak meselesi çıkıyor karşısına... Yenerse e, var olacak yenilirse yok olacak Gibi bir durum ortaya çıkıyor Onun için e, canını dişine takıyor Milletin fertleri ile kürekle bir de olsa efendim, e, Kendisini Savunmaya çalışıyor Her türlü imkanıza Çalışmaya e, gayret ediyor Ki düşman gelmesin Düşmanın e, istilasına uğramasın Düşmanın zulmüne maruz Düşmesin Düşmanın çizmesi altında Efendim ezilmesin diye var gücüyle çalışılıyor en büyük masrafı ordulara harcıyor devletler Efendim de, ordular en güzel silahları bulmaya çalışıyor bunların hiçbirisini kimse inkar edemez yani edenler var bir e, felsefi ekol olarak savaş olmasın Evet biz de savaş olmasın diyoruz ama savaş olmasın derken karşıdan Efendim bize hücum olunca da savaşmak zorunda kalıyor insan yani başka çare olmadığı görülüyor. İslam'ın ta başından beri İslam'ın yaptığı bütün faaliyetler çok dikkatli ve insaflı bir şekilde incelenirse görülür. Peygamber Efendimiz kendisi nasıl çıktı? Nasıl efendim Muhammed el-Emin olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlak şahikası olarak, şaheser efendim bir insan olarak nasıl güzel çalıştı ama nasıl e, düşmanlıklara maruz kaldı? Nasıl Antidemokratik, efendim insan haklarına aykırı baskılar, efendim zulümler, hatta canına kastetmeler oldu. Nasıl kendi üzerine ordu sevk edildi, nasıl Müslümanlar işkencelerle öldürüldü. E ondan sonra tabii e, bunların karşılığını vermek gerek. Osmanlıların da durumu öyle. Osmanlılarda devamlı devamlı efendim adeta savunma harbi yapmışlardı ama. Yendikçe ilerlemişlerdir elhamdülillah. E, Eczadımız gittiği yerde de yendiği zaman bile zönürtmemiştir. Yenik düşürdüğü komutanlara bile güzel muamele etmekten, âli cenaflıktan vazgeçmemiştir. Onlara e, şerefli bir asker muamelesi yapmıştır. Yenik düştün ne yapalım askerlikte olur böyle şeyler diye teselli etmiştir. Karşısına oturtmuştur. Dedelerimiz Allah makamlarını daha ağa eylesin. Nur içinde yazınlar, Her bakımdan hayran olduğum kimseler. Daha iyi tanıdıkça siz de tabii hayran olacaksınız. Şimdi cihat çok büyük bir ibadet demek istiyorum. Bu kadar efendim şöyle e, kenarından ortasından derleyip toplayıp getirdiğimiz e, e, misallerle anlatmak istediğim şey cihadın, savaşın, e, Müslümanların ...kendilerini korumaları için, dinlerini geliştirmeleri için yaptıkları çalışmanın ne kadar önemli olduğu muhakkak. E, dinimizin sevabı da çok büyük. E, Savaşla gazi olursa ne kadar büyük sevaplar oluyor. Canını kaybeder şehit olursa cenneti kazanıyor, bir hesapsız cennete giriyor. Efendim Deniz savaşı, e, kara savaşından iki misli daha... Sevaplı. Deniz şehidi kara şehidinden daha üstün. Bu da bizi denizlerde kuvvetli olmaya sevk ediyor. Deniz kuvvetlerimizin kuvvetli olması gerektiğini gösteriyor. Buralara masraf yapmazsak, düşman bizden daha kuvvetli olursa, efendim durumumuzun iyi olmayacağı ortaya çıkıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazretleri emretmiş. Ve ilk ilâhüm meslefâtun min kuvveh. Yani gücünüz yettiğince onları sizin ve Allah'ın düşmanı olan efendim o insafsızları, zalimleri, kafirleri korkunacak, güç, güç kuvvet hazırlayın diyor. Demek ki masraf da olacak. Efendim e, İslami e, cihat için harcanan masrafların da sevabı çok eski devirde at beslenirmiş efendim. At, at hakkında çok böyle hadis hadisi şerifler var. Peygamber Efendimiz teşvik eylemiş ki insanlar hazırlıklı olsun e, cihada, cihat aletlerini e, beslesinler, e, vasıtalarını, araçlarını hazır tutsunlar diye. At beslemenin, efendim, ata bakmanın ne kadar sevap olduğu anlatılıyor. Kişinin kılıcını kuşanmış olduğu halde kıldığı namaz. Ee, kılıçsız kıldığı namazdan 700 kat daha sevaplıdır diye hadis-i şerif var. Bunu asker arkadaşlarımıza müjde olarak söylemiş olalım bu cuma gününde. Tabi o zaman kılıçsa bugün de tüfektir e, Veya tabancadır veyahut e, toptur. Yani böyle silahı başındayken silah yanındayken kılınan namazların ne kadar çok sevap olduğu görülüyor. Cihadın ve cihad için yapılan masrafın dinimizde çok sevap olduğu muhakkak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki En tu fil Hacci Hac yaparken harcanılan masraflar. nafaka infak. Harcama demek. İnsan kendisine para harcar bineği için para harca Deveyle geliyorsa devesine ot lazım, su lazım, bakım lazım. Deveciye para vermek lazım. Atıyla geliyorsa aynı şeyler gerekli. Şu, bu devirde efendim uçakla geliyor, otomobilde otobüse geliyor, onlara para veriyor. Yollarda masraf yapıyor. Kaldığı yerlerde paralar gidiyor. E ne, ne oluyor bu paralar? En nefakatı fil haccı haçta harcanılan paralar en nefakatı fil sebilillah eee Fî sebî yapılan harcamalar gibidir. Yani cihada harcanan paralar gibi o kadar büyük sevap kazanıyor. O ne kadardır onu da bu hadis-i şerifte Efendimiz sarahaten beğen buyurmuşlar. servet i Kâmel, Efendimiz Hazretleri bir sebî niyet-i 700 misli daha fazla. Yani e, Allah yoluna insan masrafı yaptı mı 700 misli büyük yapmış gibi mükafat 700 misli fazla veriliyor. E, hacca yapılan masraflarda öyle. Yani hacc içinde, Efendim Türkiye'de masraf yapılıyor, yol için masraf yapılıyor, efendim, buraya gelindiği zaman masraflar oluyor, zahmetler oluyor. hepsi büyük sevap ve hepsinden de çok büyük faydalar var. Haccın da ne kadar muhteşem bir ibadet olduğunu gelsin görsün Müslüman kardeşlerimiz. Efendim ne kadar güzel oluyor Biraz aktifseniz Biraz tatlı dilliyseniz Biraz sokulgansanız Biraz meraklıysanız Biraz kalbinizde İslam kardeşliği duygusu Kuvvetliyse Selam veriyorsunuz Sudanlı bir kardeşle tanışıyorsunuz Selam veriyorsunuz Cezayirli bir kardeşle tanışıyorsunuz Selam veriyorsunuz Efendim Fas'tan, Mısır'dan, Libya'dan, Balkanlardan Orta Asya'dan, Kafkasya'dan, Avrupa'dan Amerika'dan, Çin'den Efendim şimdi sen Yemen'den, Avustralya'dan, Afrika'dan gelmiş kimselerle karşılaşıyorsun. Hele Afrika'yı iyi artık tanıyamıyoruz. Biz rengi siyah olunca kim olduğunu bazılarını grup grup teşhis edebiliyoruz. Bunlar galiba Somalili, bunlar galiba efendim Nijeryalı filan diye ama Afrika çok büyük bir kıta ve Müslüman bir kıta, yeşil bir kıta. Efendim hepsiyle büyük tanışmalar oluyor. O tanışmalar da devam edebiliyor. Yani Haçtan sonra da bazıları bu kardeşliği devam ettiriyorlar. Telefonlaşıyorlar, davetleşiyorlar, birbirlerini ziyarete gidiyorlar. Böylece işte insanlığın özlediği, medeniyet daha gelişmiş diye düşündüğümüz ülkelerdeki yazarların söylediği şeyi, efendim kardeşliği, insani kardeşliği, bütün insanların kardeş olduğunu Müslümanlar burada efendim gösteriyorlar. Bu hac, öyle güzel bir ibadet. Efendim tabii çeşitli faydaları da var. Yani böyle Beynir Milal faydası olduğu gibi insan için faydası var. Hacca gitmiş bir insan çok tatlı bir insan oluyor. Ben diyorum ki Türkiye'de mesela seyahatle gidiyoruz. Antalya'ya geldik, Isparta'ya geldik. Veyahut Fethiye'ye geldik. Veyahut efendim Sivas'a geldik. Efendim kalabalık bir grup halinde geldik. Şimdi ne olacak? Otellerde yer bulunur mu? diyorum ki ya, hac yapmış bir insan için hem ev sahipleri için hem gelen misafirler için seyahat ve seyahatteki yemek yemek veyahut gecelemek bir problem değil. Neden? Haçta insan bunun eğitimini gördüğü için o kadar öyle e, müşkül pesant olmuyor. Her şeyi beğenmez, her şeyi tenkit eder. Efendim olmaz, istemem. Burası bana layık değil gibi duygular olmuyor. Daha pratik, daha realist oluyor. Yani her yerde rahat ediyor insan. Ben diyorum ki, müsterih olun, korkmayın, çekinmeyin, telaş etmeyin. Hem sevabı var, hem de yani Müslüman misafir hafif bir misafir. Hem misafir olup da hem de giderken ev sahibinin bir sürü şeyin kusurunu yakalayıp da etrafa efendim menfil propaganda makinesi gibi söylemez. Allah razı olsun der, dua eder, efendim kendi rızkıyla gelir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte öyle buyuruyor, misafir kendi rızkıyla gelir, o ne demek? Yani Allah, o misafir kimin evine misafir olacaksa onun rızkını o ev sahibine önceden gönderiyor. O gün dükkanında olağanüstü bir şey oluyor, satış oluyor, kendisi fark etmiyor, ya bugün işler iyi gitti, farkında değil. Misafir gelecek, misafirin rızkını önceden Allah gönderiyor misafir geliyor misafir misafir kendi rızkıyla gelir demek bu yani Allah misafirin rızkını ev sahibine yük etmiyor ev sahibine fazla veriyor ev sahibini taktif ediyor ev sahibini efendim memnun ediyor ev sahibini doyuruyor ondan sonra misafir doyuyor efendim kendi rızkıyla gelir misafir Allah herkese bir rızk yazmış anlamına daha doğmadan Annesinin kanandayken Alnına yazısı yazılmış Rızkı ne kadar olacağı belli Efendim kendi rızkıyla gelir Misafir bir eve Nasıl gider Ev sahibinin günahlarını Bağışlatmış olarak gider Yani ev sahibinin günahlarını evden alır götürür Ev günahtan temizleniyor Misafirin üstüne kalmıyor Dışarı gidiyor Efendim, Ev sahibi günahtan kurtulmuş oluyor Şimdi işe böyle hacın pek çok faydalar var insanı rahat bir insan yapıyor olumlu bir insan yapıyor misafirli bir insan yapıyor misafir sever bir insan yapıyor kendisi misafir ise hoşgörücü efendim ev sahibinin aybunu aramayıcı bir misafir yapıyor efendim Müslümanları kaynaştırıyor bunlar hep dünyevi faydalar yani materyalist düşünceyle Olaya bakıldığı zaman İslam'ın bütün ibadetlerinden dünyevi fayda da çıktığı görülüyor, faydalı. Yani adam e, bunu yaptığı zaman dünye, dünyevi yönden fayda sağlıyor. Ayrıca buhravi faydaları var tabii, tariflere sıkmaz manevi efendim mükafatları var, insana kazandırdıkları güzellikler var ki onlar artık kimse e, şey yapamaz. Efendim. E, Sıralamakla, saymakla tüketemez, bitiremez, saatler yetmez, dakikalar kafi gelmez bu güzellikleri anlatmak için. Tabi hacca giden bir insan, muhterem kardeşlerim, zor bir iş yapıyor. Cihat gibi zor bir işe girişiyor, kolay değil. Yaşlıdır, evindeki rahatı yok. Şimdi her ne kadar medeniyet ilerledi, o hastalar gelişti, oteller var. Her yerde rızık, gıda, bol efendim, parası varsa her şeyi alabilir ama yine de zor. Haccın özellikle zor tarafları, sıkışık tarafları olabiliyor. Efendim, meşakkatli bir şey, Efendim sıkıntıları var, parası olsa bile insan çok sıkıntılar çekiyor. Birinci okuduğum hadis-i şerif, Ahmet İbni Hanbel Efendimiz'den de, Hanbelli mezhebinin imamı müştehit büyük hadisçi. Allah rahmet eylesin makamını ala ailesin, bize şefaatine erdesin cennete buluştursun hac yolunda sarf edilen masraflar Allah yolunda sarf edilen masraflar gibidir bire 700 misin sevaplıdır diyor tabi masraflar böyle mükafatlı efendim tabi meşakkatler de mükafatlıdır rahmetler de mükafatlıdır uykusuzluklar sıkıntılar yorgunluklar Şimdi bizim kardeşimiz diyor ki gittik bir kardeşimizin işini görmek için efendim akşamdan gece saat 3'e kadar uğraştık. Nihayet bir izin alıp da bir yerden bir yere gitmesi için çok eza cefa çektik diyor. E bunların hepsi şey, eza cefa Allah yolunda çekilen eza cefa ve bunların mükafatı büyük. Bu konuda da bir hadis-i okuyayım. Konu bakımından yakın olduğundan. En nasru maal sabr ve el feracu maal kerv. Ve inna usri yusran, inna al-usri yusra. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en Nasru maaz sabır, zafere ulaşmak sabır ile beraberdir. Yani iki manaya geliyor sabır ile beraberdir demek, sabredersen zafere ulaşır demek. İkincisi de yani e, insan sıkıntı çekiyor savaşta filan e, sıkıntı da oluyor ama velferacı e, mal kerb e, günün ferahlığı rahatlık da e, sıkıntıdan sonradır onunla beraberdir ondan sonra gelebiliyor yani bu hayatı dünyada bunların ikisi karışıktır beraberdir yan yanadır e, o da olur o da olur biraz o olur biraz o olur bir, bir imtihan öyle gelir bir imtihan öteki türde gelir nasıl efendim e, e, çocuklar imtihan edilirken öğrenciler bir oradan bir oradan soruluyor Allah-u Teala Hazretleri bir öyle imtihan eder bir öyle imtihan eder ama bu hadis-i şerifte bir teselli var yani nusret-i ilahi Allah'ın yardımı gelecek ne yapması lazım? Sabretmesi lazım efendim ferahlık, sevinç, güzel rahatlık gelecek ne yapması lazım e, sıkıntı anında efendim tahmin etmesi lazım gelecek demesi lazım. Çünkü Elemneşrahleke suresinin sonunda iki defa tekrar edilen ayet-i kerimede sözler müjde inne usri yusra. İnne maal usri yusra. Yani zorluğun yanında bir kolaylık var. Zorluğun yanında bir kolaylık var. Diye iki defa söylenmesi zorluktan yılmayın ey Müslümanlar. Zorluğa tahammül edin. allah Teala Hazretleri o tahammül imtihanını başarırsanız kolaylıklar gönderecek efendim sıkıntılar feraha dönecek efendim zahmetler zafere dönüşecek diye efendim bir müjde var tabi savaşta bu böyle olduğu gibi e, insanın bir sivil yaşamında yani savaş dışı zamandaki yaşamında da böyle seyahatinde de böyle haçta da böyle haç hele hele haç yolculuğu efendim büyük ölçüde sabır imkanı yani her şeye sabredecek uçakta sabredecek. Şimdi bizim hacılar Medine-i Münevvere'ye indiler dün uçaktan. Ben gülerek böyle gözücüyle seyrediyorum onları. Tabi daha önceden gelmiş bu durumları bilen bir kimse olarak. Şimdi ilgiler diyorlar ki şu tarafa geçeceksiniz kontrol için. Allah Allah diyorlar şu ne biçim iş ya diyorlar, ne kontrolüymüş diyorlar. Hacılar tabi bir sürü laf söylüyor. Halbuki Medine-i inen hacılar hacıların işlemleri İki saat içinde biter. Çok kolay. Ciddi de izahım çok fazla olduğu için 10 saat, 12 saat, 13 saat, 15 saat sür, sürer oradakiler. Bunlar kendilerinin ne kadar rahat olduğunun farkında değil. Efendim içeride şuraya kontrola gireceksiniz demelerine efendim ilgililerin e, bilmem söyleniyorlar. Sabır lazım. Her yerde sabır lazım. Uçakta Kostes Hanım tane tane söylüyor. Ben de arkadaşıma bakarak gülüyorum. Diyor ki sayın hacılar henüz kalkmayın uçak tam inmedi efendim kuşaklarınızı çözmeyin tekrar ihtar ediyorum sayın hacılar bizim hacılar sabırsız hop diye kalkıyor uçakta hareket halindeyken mi indirmeye başlayın ne olur sabret yani sabret diyorlar zaten ilgiler e, uçak tamamen duruncaya kadar filan diyorlar bizim hacı baba aşkından şevkinden sabırsız bile tecrübesiz tabi bu seyahatleri bilmediği için hemen efendim kalkıyor Demek ki hac yolculuğunda da sabır çok önemli. Uçağa girişten ve gümrük kontrollerinden geçişte efendim sonra e, içeri e, girdiği zaman ülkeye, oradaki ibadetlerinde, hareketlerinde, otelde her yerde sabır lazım. Sabır dinin yarısı. Sabır dinin çok önemli bir duygusu, ibadeti insanın çok sevap kazanmasını yarayan çok önemli bir ibadet sabretmek muhterem kardeşlerim. Tabi Allah size sabretmeye mecbur kalacağınız bir e, efendim e, zor iş başınıza getirmesin. Sabra hiç yüzüm kalmasın da hep efendim sevinçle geçsin gününüz ama bazen de hastalık olur, sabretmek gerekir. Ağrı olur, sabretmek gerekir. Dişi ağrır, göbeği ağrır, dizi ağrır insanın, midesi ağrır filan. E, sabretmek lazım. Veya bazı sıkıntılı şeyler olur veya karşıdaki bir laf söyler, ona da sabretmek lazım. Sabretmezsen sen parlarsan, o parlarsa efendim ateşle benzin bir arada durmaz. Kibrit çaktığında patla. O zaman al sana yangın, al sana kavga. E ben filanca arkadaşla darıldım. Neden? Sabretmedin onun için oldu. Yani sabır, e, sabrın sonununun selamet olduğunu, sabredenin mükafat alacağını o ikinci hadisi şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiş oluyor. Hacca yapılan masraflar çok sevap, sabır çok sevaplı, Efendim, sıkıntının yanında ferah vardır. Biraz beklerse insan imtihanı kazanır, feraha, sevince kavuşur, zafere kavuşur, zorluğun arkasından kolaylık gelir. Zorluğun arkasından mutlaka kolaylık gelir diye bilmesinde fayda var. Hatta bunu hacca gelmeden günlük hayatında orada uygulamasında fayda var. Komşularıyla münasebetlerinde İş hayatında müşterinin cevri cefasına karşı efendim dükkan sahibinin sabırlı olması lazım. Duraklarda sabırlı olmak lazım. Araba sürerken sabırlı olmak lazım. Verileriyle konuşurken sabırlı olmak lazım. Sabır her yerde güzel efendim ve çok sevaplı. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ın bize öğrettiği güzel duyguları, edepleri efendim huyları e, benim eylesin ve o güzel huylara sahip olanlardan eylesin. E, ve e, dünyamızı ahiretimizi mamur ve mesut eylesin. Aynı sayfadan bir 3. hadisi şerifle Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi Efendimizin e, Cabir Radıyallahu Anh'tan beyanını rivayet etti bir hadisi şerifi, müjdeli bir hadis-i şerif. En niyetül hasenetu çıkıl sahibi hal cennet ve elçülü hasen miyut çıkıl sahibi hal cennet ve elcuarul hasen miyut çıkıl sahibi hal cennet. Hale, Rjülün ya racülün, e, nam. Allah razı Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, en niyetül hasenet güzel niyet yani temiz bir niyet içindeki güzel bir gaye beslediği güzel bir duygu efendim bir işi yapmadan önce içinde mevcut olan güzel bir niyet sahibi her bu niyet sahibini cennete sokar yani o iyi niyetinden dolayı sırf niyetiyle o niyet ettiği güzel işi yapmaya muvafak olamasa bile bunlar da burada hadiste yok ama ben kendim başka hadis-i şeriflerden bildiğim için kesin olarak söylüyorum yapamasa bile İyi niyetinden dolayı iyi niyet sahibini cennete sokabilir Cennete sokar Allah o niyetini kabul eder Severse sokar Mesela adam diyor ki Ben zenginin bir hastane yaptıracağım Bütün fukara orada muayene olsunlar Efendim ben de sevap kazanayım diyor Ama ömrü vefa etmiyor Veya işi bozuluyor yapamıyor tamam O e, sevabı alır Niyetine göre sevabı alır zaten Demek ki sıf niyet Amel olmasa bile henüz uygulamaya geçirememiş bile olsa güzel bir niyet sahibini cennete sokar diye Efendimiz müjdeliyor Bu arada kalplerimizi tertemiz yapalım niyetlerimizi hep güzelleştirelim hep güzel şeylere niyet edelim büyük şeylere niyet edelim yapamasak bile sevap var İkincisi vel hurgul hasenu yudhulu sahibi hül cenne güzel huyda sahibini cennete sokar yani illa insanın zengin olması para poz sahibi olması büyük şeyler yapması bile gerekmiyor Kukaracığım birisi, bir zayıf efendim Allah'ın kulu, efendim Allahlık bir kul diyorlar. Benim hoşuma gidiyor Allahlık kul sözü. Efendim Allahlık e, mütevazı Zavallı miskin bir kul bile güzel uyu sayesinde cennete girer. Güzel uyun sahibini cennete sokar. Bir de uyun bile olsa. Sabırdan girebilir, şükürden girebilir, merhametten girebilir, adaletten girebilir, doğru sözlülükten girebilir. Hasılı efendim e, güzel uydada sahibini cennete sokar. Ve civarül Hasan güzel komşuluk, komşuluğu güzel yapmak. Bu da sahibini yuksüzlü sahibi hur cennete sahibini cennete sokar. Yani sen bir yerde, bir mahallede, bir apartmanda, bir köyde komşusun. Komşularına iyilik yapıyorsun. Tam iyi insanlar olmasalar bile, sen sabredeceksin azalarına, iyilik yapacaksın çocukları haşarı. Efendin senin ağacının meyvelerini yoluyor, camını kırıyor, topu atıyor, bilmiyorum ne. Söylemeyeceksin. Efendim sabredeceksin. Çünkü komşudur. Komşunun hatırını koruyacaksın. Güzel bir komşuluk ve insan bu yaptığı güzel komşuluk onu cennete sokabilir. Allah'ın uzasını kazanabiliyor demek demek. Adamcazın birisi Peygamber Efendimiz'in asabından Allah şefaatlerini erdirsin Kâle bir adam dedi ki: "Yarasülallah, inkâne racülü sevilsin. Eğer racülün yani e, biraz kötü bir adam da olsa da cennete girer mi? Yani neler cennete sokacak bir insanı? iyi bir niyet cennete sokacaktı. Güzel bir huyu cennete sokacaktı. İyi, güzel bir komşuluk cennete sokacaktı. Şimdi sokacaktı ama cennete girecek olan bu adam çok iyi bir adam değilse. Şimdi tevazu gösteriyor şahıs. Kendisini düşünüyor belki. Etrafındaki birilerini düşünüyor belki. Diyor ki yani adam çok iyi bir adam değilse de iyi bir niyetiyle cennete girebilir mi? Güzel bir huyla cennete girebilir mi? efendim iyi bir komşulukla cennete girebilir mi? Yani Hani kendisi yüzde yüz tam safileşmemiş, son Müslüman, son altın gibi olamamış kusurları var. E bu da cennete girer mi? Böyle niyeti güzelse, huyu güzelse, komşuluğu güzelse, ufak tefek büyük küçük kusurlarından dolayı o da cennete girer mi diye soruyor. Bir soru bu tabi Peygamber Efendimiz'e yöneltilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki nam, evet girer. Nam Arapça'da evet tasdik manasında girer demek Ala rağmen senin burnunun e, yerde sürtmesine rağmen yani hani keçi gibi diretsen burnun yerde sürse bile hani eğer desen ki içinden efendim ya kötü bir insan cennete giremez filan galiba girmez gibi düşündüğünden zaten bu soruyu soruyorsun. İnsanın çok iyi insan olması lazım sanıyorsun. Hayır. Burnun yerde sürse bile Allah böyle sebeplerle bir insanı kusurlu günahkar bir insanı da efendim kötülükleri olan bir insanda cennete sokabilir diye müjdeliyor burnun yerde sürse bile yani sen istemesen tahmin etmesen Allah Allah diye hayret etsen bile demek o manaya geliyor bu o halde niyetlerimizi güzelleştirelim efendim huylarımızı güzelleştirelim her işimizi güzel yapalım, hele komşularımıza tatlı davranalım. Allah cümlemizi ican saadetine eldirsin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.